Elhamdülillah ve ssalatu ve selamü ala Rasulillah. Bir arkadaş eee Avrupa'dan yazıyor. Diyor ben Avrupa ülkesinde yaşıyordum. Anam babam Müslüman ama ben dalmıştım hayata. Ondan sonra e, çok günah işlettim. Tövbe ettim. Eee şimdi soruyorum. Bundan önce geçtiği benim namazım, oruçlarımı Bir kısmı beni diyor kaza yaparsın, bir kısmı diyor kaza yapmasın. Ben ne yapacağım? Doğruşu nedir? O oruçları, o namazları kaza yapabilir miyim? Onu soruyor. Evet, önceden eee Allah'a şükretmen lazım. Elhamdülillah Allah sana hidayet vermiş. İnşallah onun üzerinde sabit kılar ve bütün Müslüman alemindeki insanlar, bütün Müslümanlara ilahi hidayet verir. Bu da çok büyük bir şükür ister senden. Her zaman şükredersin. Çünkü Allah Subhanehu Teala diyor وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ لَا شَأَكَرْتُمْ لَاَزْيِدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ İbrahim surası 7 Eğer şükretseniz ben size daha fazla veririm. Küfür etseniz azabım benim çok çetindir. E, tövbenin şertleri nedir? Tövbe ettin. Bunun şertleri var. Şertleri nedir? Nadamete edeceksin o geçmiş günahlara. Azmeteceksin bir daha o günahlara dönmeyeceksin. Nasıl bir den ataşa atallar istemez? Öyle o günahlara ataş atmak gibi istesen dönmenizi istemez. Ancak bundan önceki ibadetlerin namaz, niyaz, oruç bunlar nedir? Bunları Bunlar da alimler ihtilaf etmişler ehli sünnet alimleri. Cumhur ulema dört mezhep te bu namazlar eee bu ibadetleri kaza yaparsın diyorlar. Ama bazı alimler muhakkik alimler İmam eee Nevavi eee ve sair İbn Kudame bu bu türlü alimler ki eee araştırıyorlar mezheplerin de içinde delilden tercih ediyorlar. Eee diyorlar ki eee bu eee namazdan e, zeka e, oruç eee olmasa olur. Çünkü eee Allah Subhanahu taala affedicidir. Tevbe de ondan öncesini siler. Kaza etmek önemli değil. Önemli olan sahih bir tövbe edeceksin. Ondan sonra 0 km'ye başlayacaksın. Çünkü nasıl bir cahil Müslüman olurcan? O ibadetleri iade etmiyor. Bir Müslüman da tembellikten de olsa ondan sonra aklı başına geldi yeniden başlar. Allah Subhanahu ve Teala'ya da bu yakışır Rabb-ül Alemine. Ne yakışır Allah Subhanahu ve Teala affedicidir. Yani ondan önce ne yapmışsa Allah affeder. Daha şurasında 82. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve inni le gaffarun limen tab. Ben gaffarım, affedeceğim. Gaffar affetmenin mükemmelliliğidir. Yani çok affediciyim. Limen tab kim tövbetse ben onu affederim. Şura ayet ne devam ediyor? Ve inni le gaffarun limen tab ve amena ve amile salihan thumma ihteda Yani tövbeti bitmez bitmedi Bunun ispatını edecek tövbenin ispatı nedir iman edecek İmanın ispatı nedir ve amile salihan salih amel işleyecek thumma ihteda <gülüyor> o hidayet üzerine devam edecek İşte onun için Rabbil Alemin affedicidir İşte Allah Teala da affeder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El İslamü yahdumu ma qablah. İslam ön e, İslam İslam ö, İslam'dan öncekini İslam ne yapar? Yıkıp götürür. 0 kilometre yapar. Tevbe de tehdumu ma qablaha. Ma kana qablaha. Tevbe öncesini siler. İşte e, eğer sen hakkıyla Allah Teala'dan sadık isen tövbe ettin. Ondan önceleri şu yani yen de tövbe etmedin. Yani bir kılırdın, bir kılmıyordun. Ondan sonra tam şuurlu bir Müslüman değildin. Sen ne diyorsun? Olur. Zaten öyle çok insan var öyle. Babasını, dedesini, amzesini mahallede öyle görmüş. Sen ne diyür olur? Aslında olmaz. Ama sonradan hidayeti buluyor. Birden vesile oluyor ona. İlmi buluyor. Bakıyor hakikaten İslamiyatta bu şeyler olmaz. Ne yapıyor? Hakiki bir Müslüman oluyor. Şeriatı da biliyor. Allah'ın emrini, Resulullah'ın emrini biliyor. O zaman ne yapıyor? Mükemmel bir şekilde amel yapıyor. O ameli İslam şeriatıyla amel yapıyor. Bir Müslüman üzerinde görevini yapıyor. İşte burada nedir? Burada sen devam ettikçe Allah Teala o güzellikleri şılar atar. Her çeşit şey de bu var. Hiç kimse yani tam buluk çağından bizim toplumda eee buluk çağından çınar çok nadir var. Elhamdülillah var ama çok azdır. Her şey aklı 20 18 25 30 yaşından sonra Allah hidayet vermiş ona eee dönmüş değine. Onun için eee kaza etmek demek tövbeyi zorlaştırmak demektir alimler diyorlar. Bu sefer ne der ya adam der bu kadar ben tövbe ettim. Bu kadar nasıl kaza edeyim? Bu sefer ne olur zorluk çekerler. Zorluk çektikleri için bahar sene çok insan yaklaşmaz tövbeye eğer sen desen ona nedir cebuları kaza et. Yahu adam, hatta bazı alimler diyorlar ki namaz meselesinde kaza et, namazın sünnetini iptal ediyorlar. Bunu hiçbir kitapta bulamazsın. Yani nafile namazları kılamazsın eğer kazan var ise. Ne yapacaksın? Ferzi kılarsın, ferzden sonra başla, her ferzden sonra çığ üst kaza yap. E ya benim kırk senem var ise, on senem var ise, ya sen bu kadar zorlama, Allah Teala zorlamamış. Onun için bu kavli dört mezhepte de var ise ama bu bu günde çok zorlanacak bir şeydir muhakkik alimler demişceler bu olur o zaman bu daha kolaydır bunu daha evledir tutması inşallah bir defa tövbe etmişse hakiki tövbe etmişse alimler diyorlar ki eğer tövbe etti tam yolu tuttu çok nafile namazı kılacak, sadaka verecek, e, nafile oruçlar olacak inşallah Allah onu taviz eder. Allah'a ihtiyacı yoktur onların e, kazalarda ama Allah taviz eder inşallah. Bu bu türlü kardeşlerimiz de eğer tövbe etmişler ben buradan kefilim inşallah müsterih olurlar. Bunun büyük alimlerin sözünü naklediyorum burada. Büyük alimlerin sözüne göre elhamdülillah bir bir mahsuru yoktur. Gönül hoşluğuyla ama ne Haqiyla tövbe edecekler, haqiyla şeriata bağlanacaklar ve devam edecekler. Devam edecekler, yanında da her helle sadaka fazla yapacaklar. Elhamdülillah Rabbil alamin.